16. mektup Bismillahirrahmanirrahim. Ellezina qala lehumu'n nasu inna'n nase qad cem'u lekum fahshavhum fezadahum imanaw ve qalu hasbunallahu ve ni'mel vekil. Şu mektup fequla lahu kavlen layyinan sırrına mazhar olmuş şiddetli yazılmamış. Çoklar tarafından sarihan ve manen gelen bir suale cevaptır. Şu cevabı vermek benim için hoş değil.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 ve ehli hükme beyan etmek için beş noktayı beyan ediyorum. Birinci nokta, denilmiş, ne için siyasetten çekildin, hiç yanaşmıyorsun? El-cevap, dokuz-on sene evveldeki eski Said, şimdi otuz seneden geçti. Bir miktar siyasete girdi. Belki siyaset vasıtasıyla dine ve ilme hizmet edeceğim diye, beyhude yoruldu ve gördü ki, o yol, meşkûk ve müşkilatlı,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 Masumları günaha atmak vicdanım kabul etmiyor diye Eski Sait sigara ile beraber gazeteleri ve siyaseti ve sohbeti dünyeviyeyi siyasiyeyi terk etti. Buna katıi şahit o vakitten beri 8 senedir bir tek gazete ne okudum ve ne dinledim. Okuduğumu ve dinlediğimi biri çıksın söylesin. Halbuki 8 sene evvel günde belki 8 gazete Eski Sait okuyordu. Hem beş senedir bütün dikkat ile benim halime nezaret ediliyor. Siyaset bir tereşüh gören söylesin. Halbuki benim gibi asabî ve innemel hiletu fi terkil hiyel düsturüyle en büyük hileyi hilesizlikte bulan pervasız, alakasız bir insanın değil sekiz sene, 8 gün bir fikri gizli kalmaz. Siyasete ihtihası ve arzusu olsaydı tetkikata, taharriyata lüzum bırakmayarak top güllesi gibi sada verecekti.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 Lakin o hizmet ya hayatı içtimaiye ve dünyeviyeye ait olacak, o ise elimden gelmez. Hem fırtınalı bir zamanda sağlam hizmet edilmez. Onun için o ciyeti bırakıp, en mühim, en lüzumlu, en selametli olan imana hizmet ciyetini tercih ettim. Kendi nefsime kazandığım hakiki imaniyeyi ve nefsimde tecrübe ettiğim manevi ilaçları, sair insanların eline geçmek için o kapıyı açık bırakıyorum.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 Alimi istiratımı düşünen ve her musibete karşı sabır ile sükutumu istirhab eden dostlarımın şöyle bir sualleri var ki Sana gelen zahmetlere, sıkıntılara nasıl tahammül ediyorsun? Halbuki eskiden çok hiddetli ve izzetliydin. idin. Etna bir tahkire tahammül edemezdin. El cevap İki küçük hadiseyi ve hikayeyi dinleyiniz, cevabını alınız. 1. hikaye İki sene evvel benim hakkımda bir müdür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 Benim nefsim belki bununla ıslahı hal eder. Hem ona kefaret zünub olur. Dünya misafirhanesinin safasını çok gördüm. Azıcık cefasını görsem, yine şükrederim. Eğer imana ve Kur'ana hizmetkarlığım cihetiyle ehli dünya beni tazdik ediyorsa, onun müdafaası bana ait değil. Onu aziz-i cebbara havale ediyorum. Eğer asılsız ve riaya sebep, ve ihlası kıracak bir şöhret-i kâzibeyi kırmak için, teveccüh âmmeyi hakkımda bozmak murad ise, onlara rahmet. Çünkü teveccüh-ü mazhar olmak ve halkların nazarında şöhret kazanmak, benim gibi adamlara zarardır zannederim. Benim ile temas edenler beni bilirler ki, şahsıma karşı hürmet istemiyorum, belki nefret ediyorum. Hatta kıymettar mühim bir dostumu, fazla hürmeti için belki elli defa tekdir etmişim. Eğer beni çürütmek ve efkârı âmmeden düşürtmek, ıskat ettirmekten muratları tercümanlık ettiğim hakayık-ı imaniye ve Kur'aniyeye ait ise beyhudedir. Zira Kur'an yıldızlarına perde çekilmez. Gözünü kapayan yalnız kendi görmez, başkasına gece yapamaz. Dördüncü nokta. Evhamlı birkaç sualin cevabıdır. Birincisi, ehli dünya bana der: "Ne ile yaşıyorsun?" Çalışmadan nasıl geçiniyorsun? Memleketimizde tembelce oturanları ve başkasının sahiyle geçinenleri istemiyoruz. El-Cevap Ben iktisat ve bereketle yaşıyorum. Rezzakımdan başka kimsenin minnetini almıyorum ve almamaya da karar vermişim. Evet, günde yüz para belki kırk parayla yaşayan bir adam başkasının minnetini almaz. Şu meselenin izahını hiç arzu etmiyordum. Belki bir gururu ve bir enaniyeti ihsâs eder fikriyle beyan etmek, bana pek nahoştur. Fakat madem ehl-i dünya, evhamlı bir surette soruyorlar, ben de derim ki, küçüklüğümden beri halkların malını kabul etmemek, velev zekat dahi olsa, hem maaşı kabul etmemek, yalnız bir iki sene Darül hikmetil İslamiye'de dostlarımın icbarıyla kabul etmeye mecbur oldum ve o parayı da manen millete iade ettik. Hem maşeti dünyeviye için minnet altına girmemek, bütün ömrümde bir düsturu hayatımdır. Ehli memleketim ve başka yerlerde beni tanıyanlar bunu biliyorlar. Bu beş seneki filmde çok dostlar, bana hediyelerini kabul ettirmek için çok çalıştılar. Kabul etmedim. Öyleyse nasıl idare edersin denilse derim. Bereket ve ikramı ilahi ile yaşıyorum. Nefsim çendan her hakarete, her ihanete müstakise de. Fakat Kur'an hizmetinin keramet olarak erzak hususunda ikram-ı ilahi olan berekete mazhar oluyorum. Ve emma bi'nimetirabbike fehaddis Cenab-ı Hakk'ın bana ettiği ihsanatı yad edip bir şükrü manevi nevinde birkaç numunesini söyleyeceğim. Bir şükrü manevi olmakla beraber korkuyorum ki bir riya ve gururu ihsas ederek o mübarek bereket kesilsin.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 Ben de hayrette kaldım. Dostlarımdan sordum, böyle olur mu dedim. Dediler, belki bir ihsan-ı ilahidir. Hem şu tavuğun yazın çıkardığı küçük bir yavrusu vardı. Ramazan-ı Şerif'in başında yumurtaya başladı, ta 40 gün devam etti. Hem küçük hem kışta, hem Ramazanda bu mübarek hali bir ikram-ı rabbani olduğuna ne benim ve ne de bana hizmet edenlerin şüphemiz kalmadı. Hem ne vakit annesi kesti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 Yirmi sene evvelki divanı harbi örfiide ve hürriyetten daha evvel zamanda çoklara malum hal ve vaziyetim ve iki mektebi musibetin şahadet namında o zaman divanı harpteki müdafatim katil gösterir ki değil kurnazlık belki etna bir hileye tenezül etmez bir tarzda hayat geçirmişim eğer hile olsaydı bu beş sene zarfında sizlere temellük kerane bir müracaat edilecekti.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 Nefsim her fenalığı ister. Fakat şufani dünyada, şu muvakkat misafirhanede, ihtiyarlık zamanında, kısa bir ömürde az bir lezzet için ebedi daimi hayatını ve saadet ebediyesini berbat etmek, ehl aklın karı değil. Ehl aklın ve ziyişurun karı olmadığından, nefs emmarem ister istemez akla tabi olmuştur. Üçüncü ve sual. Ehlü dünya diyorlar ki.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 getirmeye teşebbüs edemiyorum. Öyle de hâl-i âlemin salahını temenni ediyorum, dua ediyorum ve ehl-i dünyanın ıslahını arzu ediyorum. Fakat irade edemiyorum. Çünkü elimden gelmiyor. Bil fiil teşebbüs edemiyorum. Çünkü ne vazifemdir, ne de iktidarım var. Dördüncü şüpheli sual. Ehl-i dünya diyorlar ki, o kadar belalar gördük ki, kimseye emniyetimiz kalmadı. Sana nasıl emin olabiliriz ki,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 Elimde vesikam var. Vaizlik ve imamlık vesikasıyla her yerde amel edebilirim. Çünkü benim nefim haksız olmuştur. Hem menfiler madem iade edildi, eski vesikalarımın hükmü bakidir. Saniyen! Yazdığım hakayk-i imaniyeyi doğrudan doğruya nefsime hitap etmişim. Herkesi davet etmiyorum. Belki ruhları muhtaç ve kalpleri yaralı olanlar o edviyeyi Kur'aniyeyi arayıp buluyorlar.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 Hem madem dünya sahipsiz değil, hem madem şu misafirhane dünyanın gayet hakim ve kerîm bir müdebbiri var, hem madem ne iyilik ve ne fenalık, cezasız kalmayacaktır. Hem madem, la yukellifullâhu nefsen illa vus'ahâ sırrınca, teklif-i yutak yoktur. Hem madem zararsız yol, zararlı yola müreccahtır. Hem madem dünyevi dostlar ve rütbeler, kabir kapısına kadardır